Ev almak için kredi çekmemiz hangi durumlarda caiz olabilir veya böyle bir şey caiz midir? Şimdi tabii ki en başta bizim dinimizde faiz haram kılınmıştır, yasaktır. Yani bunu bilmeyen bir Müslüman yok. Kredi bir ev için bir Müslüman hangi şartlarda alabilir? Hı hı. Şayet bir kimsenin oturduğu çevrede Kira yoluyla da olsa, bir ev bulamıyorsa, yani kiralama yöntemiyle bir ev bulabiliyorsa, buna normal bir şekilde parası yetiyorsa, maaşı, bütçesi yetiyorsa, kiralama yöntemiyle de olsa bu evi kiralayarak hayatını devam ettirmesi gerekir. Fakat öyle bir semtte yaşıyor ki bazı insanlar, burada Kiralaması da oldukça çok zor. Hatta bazı hiç olmayabiliyor hocam. Yani. Olmayabiliyor. Sıkıntı olabiliyor veya kendisine göre bulamıyor. E, kiralama yöntemiyle de bulamazsa, biraz kendisinde de birikmişleri varsa, biraz da eşinden, dostundan yardım alarak, e, arada da bir miktar kendisine yetmiyorsa ve bir miktar bunun krediye ihtiyacı varsa, ancak kendisine yetebilecek kadar bir ev alabilmek için başvurabilir. Kendisine yetebilecek kadar. Yani Mesela, en, en asgarisi mi hocam? He, en asgarisi budur. Yani şimdi kalkıp da bir kimsenin misal işte 20 bin lira parası var. Kalkıp da bu kimse e, orada oturabileceği 60 bin 70 binlik evler varken kalkar da 200 bin lira ev almaya kalkarsa burada bir cevaz söz konusu değil. Niye? Çünkü o gücünün üzerinde bir şey yapmak evet, istiyor. O artık mal sahibi olmak için yapılmış bir şey evet. benziyor evet. değil mi hocam? Evet. Yani kira ödemekte güçlük çeken insanlar için bu bu şart çok önemli. Hı hı. Ee, ve biraz birikmişi var. Biraz da eşinden dostundan alıyor. Ancak onlar için bir cevaz söz konusu olabilir. Yoksa bunun haricinde caiz değildir. Evet. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Hı hı. Ee, şunu söyleyeyim, özür diliyorum şunu söyleyeyim, bize hep şu söyleniyor, deniliyor ki işte falan hoca buna cevaz verdi. Yani evi olmayan birisi bazıları böyle cevap verebilir, evi olmayan birisi e, kredi alabilir. Çünkü o bir zarurettir diyor. Biz zarureti böyle değerlendirmiyoruz. Yani, işin özü aslında öbür türlü. Evet. Zahmürt adı üzerinde çaresizliktir. Hocam halkımızın, izleyicilerimizin anlayacağı dilden ben ifade etmeye çalışayım isterseniz. Doğruysa yanlışsa yanlışlarını düzeltin. Vatandaşın ihtiyacını iki artı bir görüyorsa, tutup da 3 artı 4 artı bir alırsa bu ona cevaz verilecek bir konumda olmuyor. Doğru mu? Evet. Ya da işte 50 bin liralık ev almak varken 100 bin liralık madem alıyoruz 100 bin liralık alayım derse buna da cevap verilmiyor. Evet. Dolayısıyla Mevla ala inşallah bizi bu konularda doğru karal alanlardan eylesin.